1543 numaralı konu Hazreti Ömer'in dövüldüğü sırada Sübhânallah diyen kişinin daha hafif dövülmesini emretmesi Hazreti Ömer iki kişinin dövülmesini emretti. Dövüldükleri sırada bu iki kişiden birisi Bismillah, diğeri de Sübhânallah sözünü tekrarladı. Bunun üzerine Hazreti Ömer onları döven kişiye azap oluna sıca, Allah'ı tesbih eden, Sübhânallah diyen kişiye hafif vur. Çünkü tesbih ancak müminlerin kalbinde yerleşebilir dedi.